Size iyi akşamlar. Bu akşam büyük şairimiz Nazım Hikmet'in ve Afrikalı, Amerikalı barışçıl sivil haklar önderi Martin Luther King'in doğum günü. Nazım Hikmet yaşasaydı 114 yaşında olacaktı. Martin Luther King Jr. ise 87 yaşında olacaktı yaşasaydı. Programın ilk bölümünde Nazım Hikmet'i yaşaydı. Anmak üzere şarkılarımız var. Kimisi kendi şiirlerinden beslenmiş, kimisi Nazım Hikmet'i e ithafen yazılmış şarkılar. İkinci bölümünde ise Martin Luther King ile ilgili şarkılarımız olacak. Açılışı Ceylan Ertem'in 2010 tarihli soluk albümünden Nazım'a, Uhura ve Hrant'a diye yazdığı Nazım'a isimli şarkısıyla yaptık. Nazım Hikmet, Uğur Mumcu ve Hrant Dink'in ardından onları anmak üzere onlara ithafen yazılmış bir şarkıydı. Şimdi bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Son yıllarda hem Yunanistan'daki Çipras'ın yükselmesi sırasında hem de Katalonya'da meydanlarda dillendirilen bir Nazım Hikmet şiiri var. En güzel deniz bu bu şiirden bestelenmiş Yunanca bir şarkıyı şimdi Epo Amorphitalassa ismiyle Maria Dimitri Hadi'den dinliyoruz. θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει τα πιο μορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα τις πιο μορφές μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα και αυτό που θέλω να σου πω το πιο Esto hopi aku ...en deniz henüz gidilmemiş olandır... ...en güzel çocuk henüz büyümedi... ...en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız... ...ve sana söylemek istediğim... ...en güzel söz henüz söylememiş olduğum... ...sözdür... ...dizeleri e, bestelenmişti... ...saat dört yoksun isimli... ...Nazım Hikmet şiirinden alınma... ...en güzel deniz bölümünü... E, ...Maria Dimitriyadi'nin... ...sesinden dinledik... E, ...Yunanca'ya çevrilmiş sözlerle... Ipio Amorvi Talasa... ...ismiyle... E, Şimdi de Bedirahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet'in ardından kendisi için yazdığı ve Zülfü Livaneli'nin 1983 yılında bestelediği ve hatta bir vesileyle Uğur Mumcu'yla birlikte dinledikleri ve Uğur Mumcu'nun bu besteyi, bu şiiri dinledikten sonra çok duygulandığını ve bu yalnız Nazım'a değil bütün şehitlerimize ağıt olmuş, bütün demokrasi şehitlerine sözleriyle e, beğenisini ve e, Nazım hükümeti e olan e, saygısını ifade ettiği bir besteyi dinleyeceğiz. E, Tülay German ve Zülfü İvanel'i e, seslendirecekler şimdi. E, a, 1980 yılında seslendirmişler bu. E, bu durumda demin bir yanlışlık yaptım. Uğur Mumcu'nun bu besteyi dinlemesi 1983 yılında ama biraz daha eski bir beste anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi Tüla Germane ve Zülfü Livaneli'den dinliyoruz. Yiğitim Aslanım. Yıl 62 Mart 28. Prag Berlin treninde pencerenin yanındayım. Akşam oluyor. Dumanlı ıslak akşamın Yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer. Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim. Toprağa severmişim meğer. Toprağa sevdim diyebilir mi? Onu bir kez olsun sürmeyen... Ben sürmedim. Platonik biricik sevdam da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldanmadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde... Doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin ister uzasın göz alabildiğine dümdüz. Bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen göremeyeceksin. Bilirim ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun karganinkinden alabildiğine kısa. Bilirim benden önce duyulmuş bu keder benden sonra da duyulacak. Benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere benden sonra da söylenecek yüzünü severmişim meğer. Kapalı olsun açık olsun. Borodino savaş alanında Andrei'nin sırt üstü seyrettiği gök kubbe. Hapiste Türkçe'ye çevirdim. iki cildini savaşla barışın. Kulağıma sesler geliyor. Gök kubbeden değil meydan yerinden. Gardiyanlar birini dövüyor yine. Ağaçları severmişim meğer. Çırılçıplak kayınlar... Moskova olaylarında Peredelkino'da kışın çıkarlar karşıma. Alçak gönüllü kibar. Kayınlar Rus sayılıyor. Kavakları Türk saydığımız gibi. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Bize de çakıcı derler. Yar fidan boylum, yakarız konakları. Ilgaz ormanlarında yıl 920 bir keten mendil astım bir çam dalına ucu işlemeli. Yolları severmişim meğer. Asfaltını da... Vera direksiyonda... Bozkova'dan Kırım'a gidiyoruz... Koktebe'le... Asıl adı Göktepe ili... Bir kapalı kutuda ikimiz... Dünya akıyor iki yandan... Dışarıda dilsiz... Uzak... Hiç kimseyle hiçbir zaman böyle yakın olmadım... Eşkıyalar çıktı karşıma... Bolu'dan inerken... Gerede'ye... Kırmızı Yolda... Ve yaşım on sekiz... Yaylı'da... Canımdan gayrı alacakları eşyanım yok... Ve on sekizimizde en değersiz eşyamız canımızdır. Bunu bir kere daha yazdımdı. Çamurlu karanlık sokakta kara Karagöz'e gidiyorum Ramazan gecesi. Önde körüklü kağıt fener. Belki böyle bir şey olmadı. Belki bir yerlerde okudum. Sekiz yaşında bir oğlanın Karagöz'e gidişini Ramazan gecesi İstanbul'da dedesinin elinden tutup. Dedesi fesli ve entarisin üstüne samur yakalı kürkünü giymiş ve haram ağasının elinde fener ve benim içim içime sığmıyor sevinçle. Çiçekler geldi aklıma her nedense. Gelinçikler, kaktüsler, fulyalar. İstanbul'da Kadıköy'de fulya tarlasında öptüm Marika'yı. Ağzı acı badem kokuyor. Yaşım on 17. Kolan vurdu yüreğim. Salıncak bulutlara girdi çıktı. Çiçekleri severmişim meğer. Üç kırmızı karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar. 1948. Yıldızları hatırladım. Severmişim meğer. İster aşağıdan yukarıya seyredip onları şaşıp kalayım. ister uçayım yanı başlarında. Kozmos adamlarına sorularım var. Çok daha iri iri mi gördüler yıldızları? Kara katifede koskocaman cevahirler miydiler? Turuncuda kayıslar mı? Kibirleniyor mu insan yıldızlara biraz daha yaklaşınca? Renkli fotoğraflarını gördüm Kozmos'un Ogon Yok dergisinde. Kızmayın ama dostlar, non figüratif mi desek, soyut mu desek işte o soydan yağlı boyalara benziyordu kimisi. Yani dehşetli figüratif ve somut. İnsanın yüreği ağzına geliyor karşılarında. Sınırsızlığı onlar hasretimizin aklımızın ellerimizin onlara bakıp düşünebildim ölümü bile şu kadarcık keder duymadan kozmosu severmişim meğer gözümün önüne kar yağışı geliyor ağ dilsiz kuş başısı da buram buram tipisi de meğer kar yağışını severmişim güneşi severmişim meğer şimdi şu vişne reçeline bulanmış batarken bile Güneş İstanbul'da da kimi kere renkli kartostallardaki gibi batar ama onun resmini sen öyle yapmayacaksın. Meğer denizi severmişim hem de nasıl ama Ayvazovski'nin denizleri bir yana. Bulutları severmişim meğer. İster altlarında olayım ister üstlerinde ister devlere benzesinler ister ak tüylü hayvanlara. Ay ışığı geliyor aklıma. En aygın baygını, en yalancısı, en küçük burjuvası. severmiş. Yağmuru severmişim meğer. A gibi değinse üstüme ve damlayıp dağılsa da camlarımda yüreğim beni olduğum yerde bırakır ağlara dolanık ya da bir damlanın içinde ve çıkar yolculuğa haritada çizilmemiş bir memlekete gider. Yağmuru severmişim meğer. Ama neden birdenbire keşfettim bu sevdaları Prag, Berlin treninde yanında pencerenin 6 cigaramı yaktığımdan mı bir teki ölümdür benim için. Moskova'da kalan birilerini düşündüğümden mi geberesiye saçları saman sarısı kirpikleri mavi zifiri karanlıkta gidiyor tren zifiri karanlığı severmişim mi? Kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften. Kıvılcımları severmişim meğer. Meğer ne çok şeyi severmişim de, atmışım da farkına vardım bunun. Prag, Berlin treninde, yanında pencerenin, yeryüzünü dönülmez bir yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek. Ee, Anonsta bir hata yaptım, ee, atladım ee, biraz önce dinlediğimiz şiiri anons etmeyi. Genco Erkal'ın sesinden Nazım Hikmet'in Severmişim Meğer e, şiirini dinledik. 2014 yılı Temmuz ayında e, bir yıllık bir çalışmanın sonucunda Londra'da bulunan sanat merkezi Southbank Center... ...son 50 yılın en güzel 50 aşk şiiri arasında Nazım Hikmet'in Severmişim Meğer isimli şiirini de almıştı. Evet. O vesileyle dinledik Nazım Hikmet'in bu güzel şiirini Genco Erkal'ın sesinden. Şimdi biraz önce anons ettiğim Tülay German ve Zülfü Livaneli'den "Yiydim Aslanım" isimli e, şarkılarını dinliyoruz. Sızıdan tutmaz elleri, tepeden tırnan şiir gülleri. Yedim aslanım burada yatıyor. açmasın günler iğdimden kan haber verirler demirden, demirden döşe Taştan sedirler iğdim baslar Thank <laughs> that one. Yedir Rami Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet için yazdığı yedim Aslanım e, isimli şiirini Zülfü Livaneli bestesiyle Tülay German ve Zülfü Livaneli'den dinledik. E, Uğur Mumcu'nun 1983 yılında Paris'te Zülfü Livaneli ile bir araya geldiğinde bu bestinin, e, besteyi dinlediğinde çok duygulandığından söz etmiştik. E, ne acıdır ki e, bundan 10 yıl sonra 1993 yılında Uğur Mumcu e, öldürüldü. Öldüldüğünde bu şarkıyla e, yüz binler uğurlamıştı kendisini ve hatta o nedenle de Uğur ya yazıldığı düşünülür e, bu şarkının. Şimdi yine bugünlerde e, hatırladığımız bir başka Nazım Hikmet e, şiirinden e, bestelenmiş bir şarkı dinleyeceğiz. E, Kerem Güney'in bir bestesi bu. E, Gonca Akyar'ın Sesinden dinleyeceğiz. Nazım Hikmet'in 1955 Şubat'ında yazdığı bir şiir bu. Japonya'daki atom bombası üzerine yazılmış bir şiir. Çocuklar ölmesin, analar, gelinler, ihtiyarlar ölmesin diyor. Şiirin içinde hiç kimse hiçbir zaman hiç ölmesin. i told you Gelin Güney'in bestesini Gonca Akyar'ın sesinden dinledik. Bulutlar Adam öldürmesin isimli Nazım Hikmet'in 1955 Şubatında yazdığı bir şiirden bestelenmişti. Şimdi yine Nazım Hikmet'in dizelerinden Cem Karaca'nın yaptığı bir besteyi dinleyeceğiz. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı eserinin 8. babında geçiyor bu şiir. Tavet adıyla biliniyor. Ancak Cem Karaca Hasret ismiyle aynı isimle 1980 tarihli albümünde yer vermiş bu şarkıyı. Cem Karaca'dan dinliyoruz Hasret. <gülüyor> Atkırniz evi kızın başı gibi mu sanam? Bu mülkat bizim, bu mülkat bizim, bu mülkat bizim, bizim. Bu mülkat bizim, bu mülkat bizim, bu mülkat bizim, bizim, bizim. Dilen. Zeyt bir halıya densiyen toprak <Sessizlik> bu cennet bu cehennem bu cennet bu cehennem bu cennet bu cehennem bizi <Sessizlik> bu cennet bu cehennem bu cennet bu cehennem bu cennet Yaşamak Bir at gibi Tek ve hüz Yaşamak Yaşamak Bir orman gibi Kardeşçesine Yaşamak Yaşamak Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine Hasret Cem Karaca'dan dinledik aynı isimli 1980 yılında çıkan albümündendi. Bu akşam e, Nazım Hikmet'in doğum günü. E, eğer yaşasaydı 114 yaşında olacaktı. E, Nazım Hikmet için e, yazılmış bir e, şarkımız var bu akşam Nazım Hikmet için son olarak İlhan Şeşen'in e, sözlerini ve müziğini yazdığı bir şarkı bu. E, Edip Akbayram e, ses Edip Akbayram ve Kızı Türkü birlikte seslendirecekler ille de memleket. Müzik taşamıyor şiirlerin bin dilde seni senden okumakları ya seninle aynı dilde de Ezanın orada olursa burada olsa ne olur tepende bir taş olsa çınar olsa ne olur Nasıl hiç memleketimle kes Memleket Nazım Hikmet, kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet, kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Siktönün nazım karadeniz köprüdü memlekettesin nazım Nazım hiç memleket memleketsin nazım hiçmek Hafifi hiç azmadı hasret sana memleket nazım hiçmeltim memleket memleketsin nazım hiçmek Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Ölürsem, o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni Ve de uyarına gelirse Tepemde bir de çınar olursa Taş maş da istemez hani Nazım Hikmet memleket Memleketin Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık Hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket Memleket, sana Hikmet, memleket. Memleket, Kahriye... İlle de memleket, Edip Akbayram'ın sesinden dinledik İlhan Şeşe'nin söz ve müziğini yazdığı bu şarkıyı Nazım Hikmet'i yazdık anmak için yazılmıştı bu şarkı kızı Türkü ile birlikte seslendirdi Edip Akbayram şimdi programın ikinci bölümünde yine bu akşam doğum günü olan Afrikalı Amerikalı Sivil Haklar Savunucusu Martin Luther King Jr.'ın da doğum günü Martin Luther King Jr. için yazılmış olan e, şarkılar var programın e, bu bundan sonraki bölümünde. İlk şarkımız e, 1900 e, 2000 1983 yılından beri Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Ocak ayının e, 3. pazartesileri e, kutlanmaya e, başlanan e, Resmi bir tatil var. Martin Luther King Jr. Day adıyla anılıyor. Ee, sadece iki eyalette e, vatandaşlık hakları günü adıyla anılıyor. E, bu e, gün e, bu şekilde tayin edilmeden önce e, birçok protestolara e, neden olmuş. E, birçok e, yerde de destekleyici yönde çalışmalar yapılmış. Steve Wonder ise e, bugünün e, Böyle kıymetli e, e, işler e, başarmış, bu kadar önemli bir insanın doğum gününü nasıl oluyordu anmiyoruz diye henüz başlamadan önce bugünün e, Amerika Birleşik Devletleri kapsamında yaygın olarak kutlanması bir şarkı yazmış. E, 1980 tarihli Hatırdan Cula isimli albümünden dinliyoruz. Stevie Wonder'ın Happy Birthday. to have a world party on the day you can It's the unity of all people. Bondur'ın Martin Luther King'in doğduğu günün ülke ülkenin her yerinde kutlanan bir gün olması için bir kampanya yürütülürken yazdığı şarkı da dinledik. 1980 tarihli hatırdan July albümünden de bu şarkı 2000 yılından beri bütün eyaletlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Martin Luther King Junior Day adıyla Anılıyor Martin Luther King. E, bu akşam için kendisiyle ilgili başka şarkılarımız da vardı ama zamanı biraz verimsiz kullanınca bir iki şarkıyı çıkartmak zorunda kaldım. E, şimdi Ben Harper'ın e, Martin Luther King ve soyadı benzerliği sebebiyle Rodney King'i de andığı e, şarkısını da dinliyoruz Like King. Rüyası Rodney'in en kötü kabusu oldu. Bir kral gibi Rodney King. Bize yardım etmiş olmanı nasıl isterdim Dr. King diyor. Martin Luther King'i kastederek Ben Harper. Welcome to the Cruel World isimli 1994 tarihli albümünden de bu şarkı Like a King'i. Martin Luther King'in de bugün doğum günüydü. Kendisi için seçtiğimiz bilgi şarkıyı çalamadık. Ama son ve önemli bir şarkıyla veda ediyoruz. Martin Luther King'in vatandaşlık hakları savunucusu olarak o dönemde meydanlarda söylenen bir şarkıyı konuşmalarından birine de alıyor içinde geçen bilgi sözü. Bu şarkı e, eski bir gospel. E, bu gospel e, We Shall Overcome, e, Martin Luther King'in de Yaptığı iki büyük konuşmanın ana eksenini oluşturuyor bu söz. Üstesinden geleceğiz sözü. 1965 tarihli bir kayıt dinleyeceğiz şimdi. O dönemde 20'li yaşlarının ortasında olan John Bynes, bütün bir salonu da katarak şarkıya birlikte seslendirerek bu akşamın son şarkısıyla veda etmemizi e, ...veda edeceğiz... E, ...John Bison sesiyle... E, ...veda etmeden önce de Başak Kerimoğlu... ...bu akşamın program destekçisiydi... ...kendisine çok teşekkür ederiz... ...Feryal Kabil Teknik Masa'daydı... E, bize yazmak isterseniz koyu mavi posta yazabilirsiniz. Facebook'ta e, koyu mavi açık radyo grubuna katılabilirsiniz. Veya Twitter'da açık koyu mavi takip edebilirsiniz. E, bu akşam Nazım Hikmet'in ve e, Martin Luther King'in e, yaş günleriydi. E, onları anmak üzere e, şarkılar dinledik koyu de. John Baiz'in We Shall Overcome e, yorumuyla veda ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar. just sing we shall overcome with me please we shall overcome we shall